Günümüz Sadası'ndan hepinize iyi akşamlar, kıymetli hocam Saadet Nökten ve ben deniz Kemal Sayar bir programda daha birlikteyiz. Hocam bir önceki programımızda geçmişten bahsettik. Bugün de gelecekten biraz bahsedelim istiyorum. Daha i̇nşallah, doğrusu inşallah toplumumuza teklifimiz ne olacak? Neyi teklif ediyoruz? Neyi öneriyoruz? Gençlere neyi teklif ediyoruz? Ee, bugün e, gençlerle ilgili pek çok şikayetler dile getiriliyor. E, fakat 2000 yıl öncesinin Sümer yazıtlarına gittiğiniz zaman, o zaman da orada da, da <gülüyor> gençlerden şikayet var. Demek ki bu gençlerden şikayet işi hiç değişmemiş. E, seneler boyunca, asırlar boyunca. Gençliğimize siz neyi teklif edersiz? Ben sizin gençliğin içinde, gençlerin içinde çok ve ...cevher gösteren... E, ...ve temayüz etmek isteyen... ...geleneksel kültürümüzde kadim kültürümüzle... ...bir organik ilişki kurmak isteyen... E, ...bireylere karşı çok... ...alaka gösterdiğinizi biliyorum. E, tecrübe ediyoruz bunu, yaşıyoruz... E, ...gözümüzün önünde. E, oradan başlayalım önce. Gençlere ne teklif edersiniz hocam? Ne öğütlersiniz? Ne yapsınlar? Şimdi efendim bunu bana çok soruyorlar. Ben... E... Daha eski zamanlarda bir şey söyleyemem, yani söylememem lazım diye düşünüyorum ama insanlar da sorunca artık bir şey söyleyeyim diyorum. Ee, çok pratik, somut bir şey söyleyeceğim. Eğer gençler yani bir eğitim alıyorlarsa, bir yerde okuyorlarsa ki bunu soranların çoğu zaten lisans talebeyle. Diyorum ki siz bu okuduğunuz sahadaki ilmi iyi öğrenin. Hı hı. Yani o lisans e, safhasındaki ilim, ilim ile iyice meşgul olun. Onu iyi bir öğrenin. Bu cevap birçoğunu tatmin etmiyor. Hı hı. Halbuki benim için bu çok mühim bir cevap. Çünkü Türkiye'de maalesef her arzu eden insan her arzu ettiği sahada ilim tahsiri yapamıyor. Bu bir e, imkan meselesi. Dolayısıyla eğer siz bir lisans okuyorsanız bunu iyi öğrenin. O lisansı ok okutan üniversitenin kalitesine şuna bu pek bakmayın. İyi öğrenin. Bunun da bir yolu e, lisans eğitimi sırasında sizinle birebir irtibat kuracak olan bir hocaya mutlaka rastlarsınız. Bakın hocalar da farklı farklı insanlardır. Bazıları hususi alaka gösteren talebeye karşı bir ...mail gösterirler... ...bir ilgi Hı -hı. gösterirler... ...onunla alaka Bir ...lisans eğitimini iyi alın... ...eğer vaktiniz kalırsa... ...olur ya enerjiniz fazladır... ...o zaman bir yabancı lisanı... ...iyi öğrenin... Ee, ...hemen İngilizce diyorlar... ...yok diyorum... ...İngilizce değil... ...e ne diyorlar... ...Türkçe diyorum... ...çünkü biz bugün... Ya, ...Türkçe bizim için... ...bir yabancı lisandır... ...ben e, çok uğraştım bu İngilizce ile... E, bir miktar Almanca ile bir miktar Fransızca ile vesaire ile şu noktaya geldim. Eğer biz kendi iyi bilmezsek hiçbir yabancı dili öğrenemeyiz. Ha öğreniriz. Garson şeyinde ekmek getir, su getir, biftek çok iyi taze vesaire. Bunu öğreniriz. Ama dilini öğrenmek bu değil. Manayı ifade edemeyiz. Kavramı ifade edemeyiz. Böyle. Efendim diyorlar bunu da yaptık bir üçüncüsü hadi hem onda attık şey kalmasın yaşadığınız şehre öğrenin diyorum Türkiye'nin bazı mihim şehirleri var o fırsatı fevket etmeyin ee, dediğim bu genel manada gençlere söylediğim bu ama biraz daha uzaktan da e, derinden bakarsak bütün Türk insanla bu tabu arada kendime de söylüyorum buradaki Türk insanı genel geçer bir tabir daha genişletelim, bütün İslam dünyasını insanlarından beklediğim, istediğim dua ettiğim, niyaz ettiğim şu efendim dünyada ciddi bir medeniyet kırılması yaşıyoruz şu anda hı hı. modernite çökmüştür bitmiştir modernite yani gönesansla başlayan süreç sona erdi, bitti modernite şimdi artık insanlara e, kandan ve e, gayri ahlaki ...efalden başkasını veremiyor. İnsanlığın... E, ...insani vasıflara ihtiyacı var. Bu da sadece ve sadece... ...İslam medeniyetinin insanında var. Bunun farkına varın... ...ve İslam medeniyetini... ...yeni bir yorumla... ...bütün dünyaya... ...tekrar ifade edin. Burada bütün insanlar Müslüman olacak diye bir durum yok. Ama insanlığın... ...muhtaç olduğu güzellikler İslam insanında var. Bunu fark edin ve bununla bezenerek hayata yeni bir beçe verin. İşte bu medeniyet hamlesi dediğimiz bu. Ee, geçen asırdaki büyük modernitenin ağırlığı tükendi bitti. Onu insanlar büyük birçoğu görmüyor çünkü modernite insanları hayallerle oyalıyor. Hı hı. Hayallerle. Sizin malaya tabir ettiğimiz hayallerle uyan, oyalıyor. Ama büyük realite başka bir şey. Ha bu biraz evvel söylediğim küçük bir ölçekteydi yani. Ee, dersiniz de iyi çalışın. Çünkü ilim şöyle bir şey zihni parlak tutar. O lazım. Onunla yetinmiyorsunuz. Ama o bir alt şart olarak lazım. E ondan sonra lisan. Türkçe'yi iyi. Çünkü siz bu muhitin çocuğusunuz. Bu muhitte yetiştiniz. Lisan öğrendiğiniz zaman, Türkçe'ye hakim olduğunuz zaman şu oluyor. Hem düşünceniz hem duygunuzu ifade edebiliyorsunuz. İnsan iletişimle vardır. Tek başına var değildir. İletişim bir manada karşılıklı sohbet, yazışma, anlaşma, düşünme, sinerji doğurur. Ve sizde olmayan ötekinde vardır, ötekinde olmayan sizde vardır. Bir bütünlük ortaya çıkar. Tabii bunu yaptığınız zaman insan sadece çağ yaşamaz. Maziden beslenir, istikbalayet tasavvurları vardır. Bütün insanların vardır. Benim bile var şu anda. Yaş hala erdi. İstikbale ait. Yakın istikbal evet ama istikbaldir. Yakın istikbaldir. Şey tas zaten tasavvur olmayan insan insanı hayattan kopar o. Hı hı. Neticede bunlar alettir. Elinizde imkandır ama kimliğinizi kendi medeniyetinizin değerleri verecek. Dil bunun için çok mühim bir vesile. Çok mühim bir vasıta. Bunlarla beraber hayata çıktığınız zaman zaten Hayat size kader bir yol çiziyor. Kendi istikametinizin kendini bulacaksınız. Mesleğinizde iyi olacaksınız. Lisanı öğreneceksiniz. Kendi lisanınızı. Dünyada neler oluyor onu da öğreneceksiniz. Ondan sonra kendi medeniyet değerleriniz istikametinde bu donanımla nereye kadar yürüyebilirsiniz. Ama dört yıllık lisans eğitimini ben çok önemsiyorum. İşlerinden bazıları kabiliyetli, dirayetli, hevesli, liyakat sahibi... Onlar yüksek lisans doktora yapacaklar. Belki bazıları da çift doktora. Hocam yapıyor. bir amfiye girdiğiniz zaman e, bakışlardan, o bakışların parlaklığından kimin ne olacağını hissediyorsunuz. Hemen hissediyorsunuz değil mi? Evet. Yani ben e, çoğu zaman mesela diyelim ki 100 kişilik bir sınıfta 10 kişiye ders anlattığımı hissetmişimdir. Tabii. Onlar meraklı gözlerle sizi takip eder. Yeni bir şey duyduklarında heyecanlanırlar. Soru sorarlar. Teneffüste sizin peşinizi bırakmazlar. bırakmazlar aynen öyle. E, o çocuklar bir fark yaratıyor akademik anlamda, tabii, ilmi anlamda. Tabii, tabii. Bir kısmı da işte öylesine gelip gidiyor üniversiteye. E doğrudur tabii ama her yerde bu böyle yani. Evet. Asab içinde de bu böyleydi yani. Evet. Bir seçkinleri vardı. Bu yaklaşın e, esprisi bu yani. ...ve onlarla beraber bir şey oluyor... Hı hı. ...herkes düşünür olmaz... ...herkes eylemci de olmaz... ...ama... E, ...belli çağlarda mesela işte gençsiniz... ...lisans eğitimini... ...dili ihmal etmeyeceksiniz... ...Türkçeyi öğreneceksiniz vesaire... ...söylediğim bunlar... ...bunlardan sonra kendi kimliğinize döndüğünüz zaman... ...kendi kimliğinizin derinliklerinde... ...görüyorsunuz ki... ...mutlaka bir batıyı tanımak mecburiyetinde seni... ...ve batıyı kendi kaynaklarından tanıyacaksınız... Tanıdığınız zaman şu çıkıyor ortaya, kendinize olan itimadınız artıyor. Ben bir Müslüman çocuğuyum. Hı -hı. Teknoloji hayatın belli bir yerindedir, her şeyi değildir. Bu çok mühim bir tespittir bana sorarsanız. Biz bugün hala, maalesef hala teknoloji hayatın her şeyi zannediyoruz. Hayır, hayatın her şeyi değildir. Bunu şöyle çok ne söylüyorum. Teknolojinin en üst düzeyinde olan insanlarla ben görüştüm, tanıştım, abab olduk. ...o memleketlerde bulunduğu zamanlarda... ...onlar da saadetin peşindeler, mutluluğun peşindeler. Bizden diyoruz ki teknolojik imkanlarımız sefkade olursa... ...mutlu oluruz. Hayır, bu mümkün değil. Olmuyorsunuz. Bilakis derdiniz artıyor. O kadar çok düğme var ki... Evet. ...neyi nasıl kullanacağınızı şaşırmaya başlıyorsunuz. Sonra ve teknoloji kazaları oluyor. Ve ömür geçiyor. Bir ömür geçiyor. Yani şu e, akıllı telefonlar hele bunları kapatmayı başaramazsak e, sağdan soldan yağan o maliyani mesajlara cevap vermekten onları okumaktan sahici işler yapmaya vakit kalmıyor. Aynen öyle. Şimdi, tefekkür evet. etmeye vakit kalmıyor. Evet, evet. İnsan hocam insan dikkati çok ekonomik kullanılması gereken bir şey. Modern çağda dikkat har vurup harman savruluyor. Yani yolda giderken bile... Sokakta kocaman bir reklam var. Şimdi o reklama gözünüz takılıyor. Zihin bir iki dakika onunla meşgul oluyor. O oraya yerleşiyor. Giderken başka bir şey görüyorsunuz. Ee, sürekli insan dikkatine oynuyor her şey. Reklamcılık, kapitalizm tamamen insan dikkatine oynuyor. Hepsi azar azar o dikkati yediği zaman insanın asli olana, kendi içine, müteal olana e, ayıracak dikkati kalmıyor. Veya insan kardeşine, evladına, karısına, e, efendim kocasına ayıracak dikkati kalmıyor insanların bir enerji gibi tüketiyor. Tüketiyor. Evet, çok haklısın. Bunu bana bir şey söyledi. Bir sürücü arkadaş, bir yolda gidiyoruz, araba kullanıyor, ben de yanındayım. Gayet ihtiyacı levhaları okuyormuşum ben hmm. ve sesli. Hocam niye levhalar okuyorsun? dedim bana. Bilmem dedim, farkında değilim. E dedi. Sen dedi zihnin meşgul olur. Tabii o dikkatli yemedi de yani. Hmm. Zihnin meşgul yazık değil mi dedi zihnin ne dedi. Dedim adam doğru söylüyor ya yani. Okumayayım. Gözümü kapattım. Duramadım. Beni açtım gözümü <gülüyor> O acayip bir şey yani. Evet. Eskilerin mesela gözünüz kirlenmesin, kulağınız kirlenmesin hmm. derlerdi kulağınız. Niye kalbiniz kirlenir derlerdi. Gözünüz kirlenir kulağınız, kalbiniz kirlenir. Tabii o dünyada biz bunu çok anlayamazdık. Hı hı. Şimdi daha iyi anlıyorum yani. Yani göz, göz güzele bakacak. Göze bir, gözünün nuru deriz diye. Evet, evet. Gözün ışığı vardır, gözün evet. nuru vardır. Evet. Ee, onun hakkını vermek iktidar evet. eder. Evet. Mesela yeşil, şimdi bahar, ağaçla temaşa edeceksiniz. Hayat yeniden zor ediyor. Semai teman. Şimdi lafaya bakmakta ne ağaç var ne bir şey var. Ağaç varsa bile plastik suni veya bilmem nerede yetiştirilmiş. Bu imkan elimizden alındı. İşte ona, ona kaçmaya çalışıyorum ben deniz. E ses, şimdi bahar kuş sesleri. Aman bir sabah seher vaktinde, akşam gece vesaire. E şimdi bir sürü ses oluyor kulağınıza. Bunlardan mümkün mertebe Açmak e, gerekiyor. Olabildiği kadarıyla tabii. En azından bu yağmanın ben buna yağma diyebilirim çok rahat. Hmm. Bu yağmanın, bu çapulun farkında olmamız lazım. Çünkü kalbimize intikal ediyor oradan. Gözden ve kulaktan gelen. Tabii. Ee, bu bazen işte böyle bizim seçimlerimiz dışında da cereyan biliyor hocam. Ee, bizler e, medeniyeti ...daha fazla beton dökmek, daha fazla evet, yol yapmak... maalesef. ...motorlu taşıt ekseninde hayatı geliştirmek olarak anladığımız zaman... E, ...son tabiat parçacıklarını da kaybediyoruz. Ve e, insan artık egzoz gürültüsüyle, e, teker sesiyle, motor zırıltısıyla güne uyanıyor. Evet. Kuş sesleriyle değil. Uyanamıyor, evet. Bu da insanı giderek daha e, huzursuz, gergin... E, tabiatla hemahenk olamayan, dolayısıyla tabiat üzerinden dinlenemeyen, e, öfkeli bir kişi haline getiriyor. Bu öfkeli kişi e, ruhun selametini daha derin olanla mülaki olmakta da değil, daha yüzeysel sloganvari politik iklimlerde buluyor. İşte bir politik taraftarlıkta buluyor. O görüşü çok şiddetli savunarak kendi ruhsal yaralarına bir, e, çare bulabileceğini zannediyor. Halbuki o bir perde oluyor, onun kendi varoluşun asıl meselesiyle karşılaşmasında bir perde olabiliyor, bir pansuman yapıyor. O anki gerginliğini, o, o anki, anki evet. oraya kanalize etmiş oluyor. Yani. Evet. Mesela bir takım kitaplar var işte Hı -hı. E, terapi vesaire. Sizin sahanızda değil yani bu e, umuma yazılmış. Hı -hı. Ben diyorum ki bu kitapları bir beşer yazdı. Hı hı. Siz Cenab-ı Allah'ın kitabına baksanıza yani. Hı hı. Bu kitap tabii ki Kur'an ama tabiat da onun kitabı. Akşam mesela e, yani bir şöyle bir temiz hava bulabiliyorsan bir nefes alın. Hı hı. O nefes almanın getirdiği huzuru bir hissedin. Tabii bu imkanlar insanların elinden alındı büyük şehirlerde. Yani. Ama küçük kasabalarda bu hala var yani. Onlar da büyük şehirlere öykünüyorlar maalesef. Yok, bugünlerde ben, e, şimdi bize tabii Anadolu'nun her tarafından hastalarımız geliyor. E, bana, e, ortaklaşa söyledikleri şey şu hocam. Hı hı. İstanbul'da bir gün kalıyoruz, kendimizi zor atıyoruz. Çok, çok, doğru. çok, çok mutlu oluyoruz, geri döner dönmez Çok diyor. doğru söylüyorlar, evet. Çok doğru söylüyorlar. İstanbul maalesef o hale geldi, getirildi. Çünkü sistem öyle çalışıyor. Yani sizi robotlaştırıyor sistem. Sizi Yaratılışınızın hikmetine dönük yaşamaktan alıkoyuyor. Ki kendi emellerine hizmet edesiniz diye. E bunu farkında olan bir kul bir şekilde bunun çaresini bulur. En azından niyaz eder. Ya Rabbi beni bu çileden kurtar diye Allah da onu kurtarır. Boş, boş çevirmez. Ha Bunun bir bedeli vardır. Onu da ödeyeceksiniz yani. Hmm. Dünyada bedelsiz bir şey yok yani. ...bir şey ödeyeceksiniz. Bir defa ruh o hazrı tadarsa... ...yani büyük tabiat kitabının... ...yaratılmış kainatın... ...mevsimlerin, zamanın... ...mesela şimdi ilkbahar... ...çok güzel gruplar oluyor. E bunları seyredin yani. Akşam eczanına doğru biraz yavaşlatın... ...tempoyu. Bir küçük açı bulun. Şehirde bile bunu bulabilirsiniz. İşi duvara asın... ...şehirde bile dikkat ederseniz... bir yerden bunu bulursunuz. Ruh o inşirahı bir yaşasın. Mesela inşirah... tabiratı kullanılıyor kullanılmıyor değil mi? Elem neşrahlaka sadravi. İnşirah. İnşirah. İnşirah suresi Tabii. Eskiden vapur vardı... deniz yollarının... Hı. inşirah vapur vardı. Vapurun adı inşirah. Yani buldun mu inşirah? İnşirah. Hocam işte... kelimelerle beraber... ...onların tedai ettirdiği... ...haller de kayboluyor. Değil mi? Yani biz o kelimeyi kaybettiğimiz... zaman o, ...o hali nasıl tasvir edeceğimizi... ...de unutuyoruz. Sonra... ...yavaş yavaş o hali de unutuyoruz. O sureyi okuyoruz da o manaya geldiğini... ...farkında olmuyoruz. Evet yani. Böyle bir dünya. Evet. Gençlere... ...tavsiyemizi dinledik... ...Kıymetli Hocam. Biraz... Ee, ...nasıl daha daha kendimize karşı gerçek olabiliriz nasıl daha halisane yaşayabiliriz şimdi bakıyoruz yani gözümüzün önünden e, çok sahici insanlar geçtiler e, çok kıymetli insanlar geçtiler siz e, bir kısmını çok yakından tanıdınız biz hep gıyaplarında tanıdık e, merhum Nurettin Topçu merhum Fethi Gemuhluoğlu bunlar çok sahici insanlar, Evet. Evet. ...bunlar adeta bize başka bir alemdir. Hayır. Alemden haberler getiren doğrudur, insanlar. Doğrudur ama bu hayatın içinde reel yaşayan, evet. çalışan, uğraşan... ...gündelik hayatı hiç ihmal etmeyen... Evet. ...ve birçok işi de kendi başlarına yapan... Hı -hı. ...hiç yardım almayan, yardım almak istemeyen... ...yani evet. hiç, bundan hiç yüksünmeyen... birçokumuzun rutin gördüğü, hani kendi başlarına yapan insanlardılar... Hı -hı. E bunlar e, insan olmanın getirdiği mesuliyeti fark etmişlerdi. Allah onlar onu fark ettirmişti. Ve onun gereğini yerine getirdiler. O yani dünyadaki halife Tullah olma vasfının. Sorumluluk bilincine sahip çıktılar. Evet, evet çok doğru sahip çıktılar. Ve onu ellerinden geldiğince büyük bir ihlasla yerine getirmeye çalıştılar. Onun için iz bıraktılar zaten yani. Bizim üzerimizde o yüzden tesirleri oldu. Onlar diğer insanların değer verdiği peşinde koştuğu şeylerin peşinde koşmadılar. Onlar İslam medeniyetinin Cenab-ı ve Cenabı ı Resulullah'ın öngördüğü esasları hayatlarına esas aldılar. Bunu yaparken de zerre kadar bir ucup, bir büyüklenme, bir, kibir, bir üstten bakış, haşa hiçbir böyle bir şeyler yok, gayet mütevazı. Ve bizzat kendileri o gömlekleri giyerek, o kisveleri giyerek yaşadıkları için sözlerinden çok fiilleriyle etkili oldular. Burası çok mühim bir hadise. İnsan söyler ama kendi fiilinde görülmezse o bir bilgi mevzu olur. O bir hal mevzu olmaz. Onu dinleyen adam daha der ki bu hoca, bu profesör, bu hoca efendi şunları şunları biliyor. Ben de ondan dinledim, öğrendim. Şimdi kitapta var açtım okudum. Ama o hali hali giyinmez. O sıfatla muttasif olmaz. Onlar öyle değillerdi. Bir söz söylüyorsa o sözün icabını o hali e, evleviyetle üzerlerinde kisif olarak giymişlerdi davranışlarında vardı. Tevazu diyorsa mütevazı insanlardı. Hizmet evli insanlardı. Muhabbet diyorlarsa bakışlarında o muhabbeti görüyorduk. Müsamaha diyorlarsa, bakışlarında o müsamahayı görüyorduk. Sözlerinde o müsamahayı görüyorduk. Böyle insanlardı. Bu nasıl oluyor? Bu işte o emanetin şuurunu idrak ettiğiniz zaman ortaya çıkıyor. Çünkü dünya ile ilgili bütün o teknoloji, o mal, mülk vesaire Onlar hepsi lazımdır ama kafi değildir. Onları belli bir hadde tutmak lazım. O bir, bir yıldız gibi bir şey. Ama esas öz onun arkasında. Eğer o öze intikal mümkün olursa ruh, o özü tanırsa artık üstteki yıldızla fazla meşgul olmaz. Ha, bu kisveyi giyer çıplak gezilmeyeceği için. Niye bu kisveyi giyiyoruz? Çünkü herkes onu giyiyor. Ee, nastan ayrılmamak için, hı hı. göze çarpmamak için zahir-i riayet derdi Fethi ağabeyi, zahir-i riayet. Ne kadar güzel bir Çünkü zahirle riayet etmezseniz faturası ağır olur. onla uğraşamazsınız. Sizin işiniz o değil. Siz riayet edin. Bitti o kadar. Ondan sonra esas işiniz o riayetten sonra esas cevheri hem kendi içinizle derinleştirmek saflaştırmak hem de bu prosesi icra ederken oradan çıkan ışıltılarla diğer insanlar zaten size geliyorlar. Onlar geldi demezlerdi biz giderdik. Ne güzelliği görüyorsunuz çünkü yani. Güzelliği görüyorsunuz. Nedir o güzellik? Tevazuyla başlıyor hadise. Size insan olduğunuz için değer veriyor. Bir kul olduğunuz için değer veriyor. Ve diyor ki, bu çocuk bana emanettir. Emanet eden kim? Cenab-ı Allah. Sahip o. Bana bu yeteneği vermiş, bu idraki vermiş... ...bu çocuğu da karşıma çıkarmış... ...bu bana emanet diyor. Bu vakit o da emanet diyor. Onun için dem bu demdir... ...dem bu demdir, dem bu dem diyorlar eskiler. Geçti mazi... ...çekme istikbale gam diyor şair. Geçti mazi... ...çekme istikbale gam. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Demi fevk, etmem, fevk etmemek lazım. Dem bu dem. Hı hı. Rastlaştık, görüştük, biliştik. Hemen bir mesaj, bir espri, bir söz. O kadar kafi zaten. Fazla yüklemeyin. Adam taşıyamaz. Evet. Çünkü kendisi de öyle bir eğitimden geçmiş. Ve hala geçmekte. İnsan böyle bir varlık yani. Bu teknoloji işte bizi biraz şu anda... Ben ümitsiz hiçbir zaman olmadım hayatta Kemal Bey. Bu teknoloji bizi biraz şimdi... ...böyle biraz sarhoş ettiği gibi... ...ama bu geçecek yani bir dönem... Ee, ...Allah'ın lütfu kelimeyle... ...kapılmayacağız bu teknolojinin... ...büyüsüne... ...bu bir büyü... ...bu hani nasıl Firavun'un... ...sihirbazları var... ...değil mi? Evet. Ona çok benziyor... ...çok benziyor hocam? onun gibi yani... <gülüyor> evet, ...ama bizim de, bizim de asağımız var yani... Evet. Ee, ...biz de, de Cenab-ı Musa da... bizim peygamberimiz... ...asayı attık mı... ...iş bitecek inşallah... Allah'ın lütfu gelmeyiyle onsuz hiçbir şey olmaz. Evet. Yani. O asa da galiba şimdi bizim yüreğimiz hocam, yüreğimizin evet. donanımlı olması, evet. yüreğimizin halis durması, evet, evet, iğvaya karşı evet. sağlam durabilmesi ve biraz da işte hep onu vurguluyoruz programlarımızda sahici halisane, otantik var oluş. Evet, aynen öyle. Evet Türkiye'de o çok şükür var yani. Türkiye'nin şu şartlarında o çok şükür var. Biz hala çok şükür Ramazanları, bayramları, kandilleri biliyoruz. Evet. Efendim, çok mühim insanlar var, onların asarı var, hatıraları var. Yani bizi uyaracak çok büyük e, lütuflar var bu memlekette. Bir de düşünün buna hiçbirini olmayan bir memleket düşünün. Ama ben öyle insanlar tanıdım ki, yani küfrün ortasından Allah onları çekip alıyor. Ve hakkı bulduruyor. O istisna. E biz nimetin içinde yaşıyoruz. Yarın öbür gün sormayacak mı Cenab-ı Allah ey kulum? Bu kadar nimetin içinde ben seni halk ettim, yaşattım. Sen maliyaniyle bir ömrü geçirdin. Sana uzun ömür de verdim. Ama heva ve hevesle geçti bu ömrün. Tüketimle geçti. Allah muhafaza yani. Dolayısıyla böyle işte bu insanlar... Bizim önderlerimiz, rehberlerimiz, onların bağlı oldukları, onların bağlı oldukları büyük bir geleneğin biz devamıyız. Onu söylemeye çalışıyorum. Zaman hepimiz için bir emanet. Her, tabii. Her yaş, her an. Her an, her yaş, evet. Ee, yani insanlar kendi yaşlarına bakıp bazen bir sarhoşluğa kapılıyorlar. Yani sanki hayat sonsuza dek sürecek, ya, yok, yok, bir yok, şey. Yok, yok, yok, yok, yok. Hani şol göz açıp yumuş gibi diyor ya Yunus Erbe evet. bir göz açıp kapamada insan bir bakıyor işte yaşlanmış bir bakıyor nesiller değişmiş ufaklar büyümüş İnsan bir foto dün ben e, fotoğrafa bakıyorum e, ufak oğlum daha belki bir yaşında şu anda kocaman e, 18 yaşında olan delikanlı işte e, 8-9 yaşlarında ya. birbirleri oynaşıyorlar birden işte göz açıp kapama. Ee, bir, bir şey rüya var. gibi her şeyi şimdi geçsin. siz Allah ömür versin inşallah daha sonra bir daha bakacaksınız delikanlı bir bebekle gelmiş dedeciğim diyor size filan <gülüyor> Allah o mürevvihti de göstersin, göstersin. tabi inşallah dünya nimeti bunlar azizim Tabii. yani hem imtihan hem imkan Tabii. hayat iki yüzlü iki Tabii. iki beçeli evet. hem imtihan hem imkandır her imkan aynı zamanda bir imtihandır ...onun şükrünün farkında olmamız lazım... ...ve mesuliyetin de farkında olmamız lazım... ...her imkan... ...aynı zamanda bir imtihandır... ...tabii Allah... Hı hı. ...ben çok şükür... ...ben küçücük bir çocuktum yani hatırlıyorum gayet net... ...e şimdi delikanlı... ...torunum var... ...gelenler var... ...efendim cıvıl cıvıl ortalık yani... ...böyle... Bayramlarda bay, şen... ...haneniz şen... O, ...ne kadar şen... ...hafta sonları şen... E, ...aşağı yukarı... ...o neler oluyor yani... Falan tabii ki böyle dünya elhamdülillah yani hamd ederiz şükrederiz yani dünya bu, budur yani. Ee, şimdi siz her imkan bir imtihandır dediniz. Doğurgan an diye bir tabir galiba kitabında okumuştum. Doğurgan an yani her an aslında başka bir şeylere gebedir. Hı -hı. Başka bir şeyler doğurur biz onu nasıl kullanıyorsak. Çok doğru. Yani onu e, yüksek alemlere e, kanat çırpmakta mı kullanıyoruz? E, süfli olanla meşgul olmakta mı kullanıyoruz? Eğer e, o anı kıymetlendirebilirsek şimdi çok moda yani şimdi ve burada olun filan diyorlar. <gülüyor> Aslında bizim e, tasavvuf ehli İbnül Vakt olmaktan bahsetmişler. <gülüyor> Vaktin evladı olmaktan bahsetmişler. Rahmetli Fethi Bey... Ee, ''Döl evladı olmayın, yol evladı olun.'' diyor. ''Bel evladı olmayın, yol evladı olun.'' diyor. Yani anın evladı olmak, yolun evladı olmak, sürecin evladı olmak, kendini tekamül ettiren e, bir sürece talip olmak e, anı da doğurganlaştırıyor. Her an... Çiçek gibi filizlenebiliyoruz. Aynen mı? öyle tabii. O evet. zaman ağaca bambaşka nazarla bakıyorsunuz. Yaşlılığınıza aynı başka bir nazarla bakıyorsunuz. Zaten biliyorsunuz yani bu hayatın akıp ölüme eklemlenmekten ve ruhun ebedi e, olana katışmaktan başka bir gayesi yok. Evet. Bu dünyaya kök salmağa gelmedik. Gelmedik. ...kazık çakmaya gelmedik. Biliyoruz kazık çakamayacağımızı. Diyor ki, dünyaya geldim gitmeye... ...hüsnüyle an seyretmeye diyor şimdi şair. Oo. Dünyaya geldim gitmeye... ...hüsnüyle an seyretmeye. Güzelliği... Evet. O, o ...hüsnü mutlaka seyretmeye geldim Bugünün diyor. Bugünün mısra bu oldu. Hocam. <gülüyor> Peki efendim. Bir daha lütfeder misiniz? Dünyaya mısın? gittim gelmeye... Dünyaya geldim gitmeye. Ge dünyaya geldim gitmeye... Evet. Dünyaya, Doğru söylüyorum. Dünyaya geldim gitmeye... Hüsnü ile anı seyretmeye. Yani bu e, anı seyredebilmek büyük bir mesiyet. Tabii, tabii. Orada olabilmek, o sırada cep telefonuna bakmamak. <gülüyor> Çok güzel. Göz ucuyla telev televizyonu izlememek. Evet, Alttan geçen borsa veya döviz hesaplarını takip etmeden anı seyretmek. Anı seyretmek. Anda olmak. Ve oradaki o andaki Hüsnü görmek. Çünkü... Ve evet, güzelliği görmek. Tabii, ya güzelliği yani... Yagadılış bir hüsn, hüsnü mutlaktır yani. Orada abes yoktur yani. Hikmet vardır ve hüsnü vardır. Cenab-ı Allah bazı hüsnü gizler, bazısını aşikar eder. Hı hı. İnsanlara da o gizli hüsnü ortaya çıkarma yeteneğini vermiştir. Insandan başka hiçbir varlık o gizli hüsnü ortaya çıkaramaz. Çünkü onun ona da insanın ihtiyacı vardır. Tabii. Böyle baktığınız zaman... ...dünyaya geldim gitmeye... ile ansak etmek için i̇şte size bir hayat felsefesi. Bir hayat felsefesi. Hayat, bu kadar basit yani. Güzellik gören gözdedir denir ya. Tabii. İşte o... E, ...gözü de eğitmek gerekir hocam. Tabii. O yüzden gözü... ...konuşmamızın başındaki şeye dönecek olursak... ...kirden korumak evet, lazım. Evet, evet, evet. evet, evet, evet. Maleyaniden korumak evet. lazım. Kulağı evet. kirden korumak. Evet. Dedikodudan, gıybetten, kötü evet. sözden... Başkaları hakkındaki e, kötü haberlerden korumak Aynen lazım. Aynen öyle. Aynen öyle. bir insan pek meraklı. Mütecessüs mütecesüs, mütecesis yani. Ama Kulak, o, is o istenmiyor işte. Evet, evet. Kulak e, başkalarının kötü haberlerini duyduğu zaman e, adeta böyle bir kendinden geçiyor. Çünkü şeytani çünkü, bir şey değil, değil mi? Evet. Şeytani bir şey. Çünkü kendi e, kendini aklıyor o sırada. Hmm. Ben de bu yok diyor. Demeyin. Tabii. Anında olabilir. Ya, vardı da farkında değilsinizdir. Tabii. Kınayan kişi e, kınadığı başına gelmedikçe e, tam manasıyla e, herhalde yaşadım diyemez. Çünkü e, böyle bir yanlış hatırlamıyorsam e, bir hadis-i şerif var. Yani bir mümin başka bir mümin de bir şeyi kınarsa o başına gelmedikçe ölmez ya. manasında. Evet. Allah muhafaza. Evet tamam, vallahi evet. kendimizle meşgul olalım. Kendimizle meşgul olalım. Bırakalım olun. etrafı yani etrafını. Kendimizle yarışalım. Kendimizle yarışalım. Kendimizle Kendimiz meşgul olalım. İçimizde bir kızıl elmamız olsun. Evet. O zaten, zaten Cenab-ı Allah söylüyor olsun. zaten tabii yani. Diyor ki sizi ben diyor. Yani işte Cenab-ı Peygamber'in çok sevmedikçe yani onun istikametinde bundan daha büyük istikamet olabilir mi yani? O istikamete yürüyün diyor. Hiçbir zaman makamı Mahmud'a varamayız. Bir o Efendimiz'e mahsus sorusu. Ama kuluna yol göstermiş. Yürü, muhabbet et, sev. Eylemlerine yansıt. Tebessümüne yansıt. En az, en kolayı. Yüz kaslarınız, yüz felci değilsen tebessümüne yansıt. <gülüyor> İnsanlar yumuşak... Tebessüm, tebessüm sadakalar. Sadakalar, yumuşak yani. nazarlarla bak insanlara. Hmm. Abu Sülveci olma yani. Melahati veşiye derler. De yumuşak bakışlarla bak insanlara. Sizin bakışınızda insanlar rahat etsinler. Hiç bakın karşılığı da yok. Hani enerjiyi sarf etmiyorsunuz. Sadece bakıyorsunuz yani. Korku ve olsa enerji sarf ettin derseniz. Bedava. Tabii. Yumuşak bakın. içinizin güzelliği. Ve aklı. sizin sizin kıymetli hocam bir güzel bakışınız o an dertli, kederli bir insanın kederini, sıkıntısını üzerinden alır. Alıverir, alıverir. O tebessüme tebessümle e, mukabele ederek... ...onun bir darlığını... ...bir kabz halini üzerinden kaldırabilirsiniz. Evet. Ve hiç ummadığınız bir yerden size mükafatlar... O kadar, gelir. O kadar yani. Bu da işte yani... Ben, Beşuş olalım. Evet, ben dememekle evet. oluyor bu da yani. Tabii. Veya kendimizden bilmemekle. Kendimizden bilmemekle, tabii. Attığın zaman onu Allah attı. Evet, evet. Ee, hocam, yani biraz buradan... ...belki günümüz haline de birkaç... Telmihte bulunmak lazım günümüz insan hallerine. Ben e, mümin olduğunu söyleyen insanlarımızda, kendimizde, kendi nefislerimizde zaman zaman büyük bir katılaşma görüyorum. E, bu katılaşma bizim e, işte bizden farklı zannettiğimiz, farklı saydığımız insanlarla, ...böyle bir ideolojik kimlik üzerinden iletişim kurma... ...onu bir sadece bir sosyal kimliğe, ideolojik kimliğe indirgeme... ...onun içindeki hazreti insanı gözden kaçırma... ...ve dolayısıyla ona bir teklif değil... ...tehditle gitmek gibi e, sakıncaları e, ihtiva ediyor... ...halbuki Cenab-ı Hak e, emanetini bütün insanlara vermiş... yani. Evet. ...siz eğer bir madenin farkındaysanız... ...ötekinin de e, farkına e, varması için... ...çaba harcamak mecburiyetindesiniz... ...yani o da sizin elinizdeki hazineden... ...istifade etsin... ...o da... E, ...bir müellefe e, kulüp olarak... ...kaygı gereken tabii, bir insan tabii. olarak... E, ...size yaklaşsın, sizinle paylaşsın... ...bir şeyleri... ...bu da o yumuşak nazarla, güzel sözle... Evet. ...hilm ile, rikkat ile... ...olabileceği Aynen öyle oluyor, tabii. ...sert, çatışmacı... ...kavgacı... Bu benim hakkımdır, senin e, hakikatten nasibin yoktur deyip mahfaza. dışlayıcı hakikat mahfaza. üzerinde e, tek başına, tekel veya e, monopol e, iddia edici anlayışlardan bizlerin sanki uzak durması Allah, lazım. Tabii, tabii, tabii. Kur'an-ı Kerim'de var ya sen diyor sert yüzlü olsaydın diyor bunlar etrafında toplanmazlar da ayeti kerime mahallidir bu. Bunların dediği de asab ı kerem hazaratı yani. Cenab-ı Allah yarattığı kulun tabiatını biliyor. Kendi yarattı çünkü yani. Ve yani sert yüzlü olmak, insanlara takım yaklaşmak ne manaya geliyor? Ben, Allah'ın en sevmediği kuy, kibir. Ondan vazgeçmek lazım. Niye? Çünkü sen de insansın, o da insan. Sana nasip olmuş, ona olmamış. Hatta yani Allah dostları arasında bütün insanlar... Bir ümmettir ama ikiye ayrılır. Ümmeti davet, ümmeti icabet buyurulmuştur yani. Ümmeti davet çağıracaksınız. Kim çağıracak? Daveti icabet etmişler olan, etmiş olanlar olanla çağıracak ümmeti davet. Davet edecekler onlara. Onlar icabet etmişler, gelmişler. Neden? Çünkü hepsi eles bezbinde beli evet dediler. İlahi hitap vaki olduğu zaman ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hiç hayır diyen olmadı. Mümkün de değildi zaten hayır demeleri. Çünkü o zaman sadece ruhları vardı, nefisleri yoktu. Peşak olarak dünyaya geldiklerinde nefisleri ortaya çıktı. Nefis rahmani de olur, şeytani de olur. Ruh rahmanidir, şeytani değildir. Zaten insanın melekten üstünde oradan ortaya çıkıyor. Meleklerin günah işleme kabiliyeti yoktur. ...çünkü bir bilinci yok... Evet. Beşerli. ...iyi ve kötü arasında seçim yapması gerekmiyor... ...onu yapamaz belli evet. ama insan yapıyor yani... Tabii. ...o yüzden... ...neticede... ...bütün insanlar evet dediler... ...evet sen bizim Rabbimizsin dediler... ...ha buradaki sual de çok mühim... ...ben sizin Rabbiniz değil miyim... ...yani cevap sualin içinde... ...tabii... ...Rahman ve Rahim olan Allah... ...çünkü Rahman bütün insanları kuşatıyor... ...Rahim sadece Müslümanları kuşatıyor... Yani o zaman bize düşen, madem bu e, emanetin idrakindeyiz, şuurundayız, mesuliyetindeyiz, e, onu rencide etmeden belki mahvi meclislerde ruhun böyle çok e, dikkate rikate ihtiyacı olduğu zamanlar vardı orada ona ilahi hakikati, o muhabbeti tebliğ edeceğiz. Bir bakış bile kafidir, bir söz bile kafidir. Çok da isha etmeye gerek yok çünkü bu da bir nasip meselesidir. Etmiyorsa da etmiyor. Ha zahir manada e, ahkam belli, o hüküm tamam. Ama sadece hüküm tamam, onun üzerine sadece hüküm bina edemezsiniz. Hükmü verirsiniz, iş biter. Ondan sonrası dedikodusu vıdı vıdısı olmaz bu işin yani. Oradan kendinize bir benlik inşa edemezsiniz. Ben söyleyeyim ben... İnşa ettiğiniz anda bilinçsiz giderek negatif bir e, noktaya doğru sürüklenmektesiniz. Çünkü Cenab-ı Allah kulunu her an imtihan eder. İman da bir imkandır. İlim de bir imkandır. Hikmet de bir imkandır. Aynı zamanda bir imtihandır. Çocuğun niye şeyi yok? Mesuliyet yok çünkü imkanı yok çocuğun Babası ne derse onu yapıyor Tefrik edemiyor Tesahüp edemiyor Niye çocuğa mülkiyet hakkı verilmiyor Tesahüp edemez ki Bilemez Kuzey memleketlerinde 18 yaş diyorlar İslam'da böyle bir şey yok Akıl bali olduğu anda Niye temiz vasfı geliyor çünkü o zaman İmkan zor ettiği anda imtihan başlıyor onun için bu öteki meselesi açtığınız çok mühim. Kutuplaşma, işte farklılaşma, her zaman farklılaşma var. Ne diyor? Ben sizi kabiyelerle ve şubeler halinde yarattım. E, bütün insanlara hitap ediyor, Müslümanlara değil. Böyle okursak çok derin manalar çıkıyor. Niçin böyle yarattım? Bilişesiniz tanışasınız diye böyle yarattım diyor. Neden? Çünkü ihtiyacınız var tanışmaya, bilişmeye. Osmanlı böyle baklığı için Venedik'le tanıştı, dost oldu. Venedik üstünden geldiği zaman gelme dedi. Biraz daha gelince kolunu kesiverdi. Ama öldürmedi. İstese öldürürdü. Niye? Çünkü o zaman ayetin ahkamına muhalef hareket etmiş olur. İşte Balkan kavimleri, hepsi söylüyorlar. Yok ederdi. Genosid. O zaman kim soracak? Ne olacak? Ne biçim? Bitirirdi yani. Tabii. Yapamaz. Bu vediyatullah'tır der. Allah kuludur bana ithak etti. Dini tebliğ eder, kabul eden eder. Etmeyen etmez. Aslında cihat e, yani bir tanıma göre e, ben bunu Süleyman Uludağ'ın bir kitabında görmüştüm. Çok hoşuma gitmişti. Dine ulaşmanın önündeki engellerin kaldırılması. Aynen da. öyledir. Tabii tabii. Yani özgürleştirmektir. Evet evet. Sonra evet. seçer seçmez o onun bileceği evet. iş. Evet. Hukuku var bunun. Olmuş, bitmiş, yazılmış, çizilmiş hepsi belli yani. O bakımdan öteki her zaman vardır. Bir Müslüman, ben onu her zaman söylüyorum. Bir Müslüman var olmak için ötekine muhtaç değildir. Bu var olmak bir felsefi kavramdır. Yani hı hı. ben var mıyım bu dünyada? Çünkü size var eden kendiniz değilsiniz. Hı hı. Allah'tır. Sizi bu dünyaya yollayan ve fonks size fonksiyon veren... Hayatınıza anlam kazandıran, inanıyorsanız hayatınızın bir anlamı vardır. Yani ben niye geldim diye sormazsınız kendinize. Ve o sizi tatmin eder. Ve niye geldiğinizi ve niye gideceğinizi ve burada ne yapacağınızı bilirsiniz. Varoluş budur. Bu çok net tanımlanmıştır. Hem kitapta hem sünnette. Zaten sünnet büyük bir nimet Müslümanlara. Büyük bir nimet, biz farkında değiliz. Tatbikat var çünkü orada. Ben ne yapacağım, nasıl var olacağım? Sadaka verdiğin anda varsın. Tebessüm ettiğin anda varsın. Aşkla çalıştığın anda varsın. Vesaire. Ama böyle inanmayan bir insan için var olmak için mutlaka bir öteki lazımdır. Bir refer, bir kıyas noktası. Ben o değilim. Ben şöyle söyleyeyim. O böyle böyle onun için bir modernistin, bakın bir batılı demiyorum, modernist bu bir zihniyettir. Hı hı. Bir medeniyet tasavuğu, bir paradigmadır. Bir modernistin mutlaka ötekine ihtiyacı vardır, var olmak için. Ve ötekinin öteki hı. kalması lazımdır. Dönüşürse kaybolur, adamın kendisi kaybolur. Onun için o mutlaka ötekisini yaratır. Bir kontrast, bir çelişki evet. üzerinde kendisini tanımlıyor. Evet. Başka tür imkanı yok adamın yani. Hı hı. Ama bir Müslüman öyle değildir. Müslüman her yerde vardır. Bir Müslümanı götürün paraşütle bir ne adasına bırakın. Bir yerli grubun içine düşsün. O orada vardır. Çünkü onu var eden, ona hayatın manasını, gayesini, vazifesini dikte eden, emreden, söyleyen ve bunu da ceberut bir tarzda değil, lütfuyla söyleyen Cenab-ı Rabbül ilk böyle inanıyor. Ee, İslam Uzak Doğu'da ticaret üzerinden Evet. evet. İnsani münakif ticaret eşittir evet. insani Aynen o kadar. Evet. Konuşarak, bilişerek, evet. birbirini severek. Ama bahşiç kapitalizm değil. Tabi. İslami ticaret. Tabi, tabi. Hocam çok teşekkür Estağfurullah, ederim. Estağfurullah, ben teşekkür ederim. de söz ederim. sözü açtı. Ne güzel oldu. Ee, Sağ olun çok efendim. Hakikaten e, güzel konular konuşuldu. Teşekkür Sağ olun. İmren misler efendim. Sağ olun. Evet, bir programın daha sonuna geldik kıymetli dinleyenler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere Gönül Sadasından Saadet'in Ökten hocam ve ben deniz Kemal Seher hepinize selam ediyoruz.